Evet Açık Radyo, Açık Gazete ve şimdi konuğumuz var. Biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştık. Ee, belgesel sinemacı, gazeteci, yazar ve çok yönlü aktivist de aynı zamanda dostumuz Ümit Kıvanç'la Osman Kavala'nın bir yıla varmaya bir hafta kalmış olan e, dağnamesiz filan tutukluluğunu biraz konuşalım ne yapalım diye. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, yani diyecek hem çok şey var hem de çok az şey var. Zorda bırakıyoruz seni. Ya evet, diyecek esas demeyi istediğim şeyler umumu açık yerde söylenebilecek şeyler değil tabii ki. <gülüyor> bir radyodan da söylenebilecek şeyler değil. Çünkü bu olmaz böyle bir şey. Bu korkunç bir şey, rezalet. Ve o saçma sapan... E, hani gülünç işte ne bileyim artık ne diyeceğimi bilemediğim iddianameler bile hukuki bir şey kalıyor şu durumun yanında. Yani adamı ömründen bir yılı çalıyorsun. 60 yaşlarındaki bir insanın. Bu çok önemli bir şey yani. Oraya da koyuyorsun. Bir şey dedim. Önce bir sürü tezbirat yalan hakkında yayınlıyorsun. Sonra ortaya çıkıyor ki bunlarla bile bir şey yapamayacaksın. Orada duruyor. Bundan bu işin bir tarafı. ikinci tarafı da Osman'ın bugüne kadar hani yardım etmediği, destek olmadığı kimse kalmamıştır. Evet. Ona sahip çıkan, bir laf eden, en azından üzülen bir şey hisseden insanların da bu kadar az olması ya da az sesini çıkarması ya yani Bu korkuyla filan da izah edilecek bir şey değil. Bu da aslında Türkiye'nin sadece devlet ya da muktedirlerin değil başkalarının da olduğunu gösteren bir durum. Onun için yani bu durumda e, sakin konuşmak, sakin kalmak çok zor. Evet. Yani Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı'ndan bahsediyoruz. İş insanı ve aynı zamanda da hepimizin çok yakından bildiği hak savunucusu. Bu Türkiye'deki sivil hak savunuculuğu dendiği zaman herhalde ilk akla gelebilen insanlardan biri. Belki de birincisi Osman Kavala. Evet <gülüyor> ve hani Durduğu yer üzerindeki Osman solcudur yani iş adamı falan mı solcudur ama Osman'ın yani insan hakları ya da genel olarak hak ve özgürlük konusuna yaklaşımı e, sadece solcu bir yaklaşım da değildir yani bunu da herkes biliyor yani evet, şu, evet. şu ana kadar işte e, gizli saklı bir şeysi yok ne yaptıysa hepsi ortada hani yan yana konduğu zaman Türkiye'de nadiren rastlanabilecek bir hak ve özgürlük anlayışı çıkıyor ortaya. Evet. Yani 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı ve Antep'te de Heinrich Böl Vakfı galiba ile yaptığı, sayısız zaten katıldığı <gülüyor> bu tarz toplantılardan birinden dönüyor ve uçakta neredeyse Tabii, el koyuyorlar. Akıl çünkü şey, şey yani. e, uçağa uçurup sonra da e, şeyle özel askeri jetle kaçacak casus, terörist bir şey ya uçağa girip alıyorsun filan. Adam çağırsan gelecek. Yeri yurdu belli. Yani daha yeri yurdu belli biri olamaz, olamaz herhalde. Olamaz evet. O da özel herhalde yapılıyor. Şeyi de anlayamıyoruz yani. Bunu kim niye kim niye yaptı yani? Onu da hala anlayamıyoruz. Yani işte ne bileyim vallahi ben e, sakin ve böyle makul bir e, söz Söyleyemem isterseniz Osman konuşalım yani. Evet yani şey de dedi o, Oya Baydar'ın geçenlerde T24'te çıkan yazısı bu iki gündemde çok önemli hukuki sorun ikisi de aslında uluslararası boyutta olan hukuki sorun diyelim Hadi adına yani Suudilerin Kaşıkçı Cinayeti Türk Yargısı'nın Osman Kavala Cinayeti başlıklı bir yazı yazdı. Yani başlığı sert mi buldunuz, yok, artık o kadar da değil mi dediniz diye başlıyor yazı demeyin. Yandaş da olsanız, yoldaş da olsanız elinizi eğer varsa vicdanınıza koyup bir durup düşünün. Cinayet sözcüğünün birincisini fiili, ikincisini de mecazi anlamda kullanmış olsam da... ...Suudilerin son iğrenç cinayetiyle suçsuz bir insanı rehin alıp hakkında iddianame bile hazırlanmadan... ...bir yıl özgürlüğünden mahrum eden zihniyet arasında... Nitel değil sadece nicel bir fark var sayısal diyor. Yani eğer bu ülkede hala utanıp sıkılmadan, senin de biraz önce söylediğin gibi Hümet, e, Hala utanıp sıkılmadan gözümüzün içine baka baka hukuktan, bağımsız yargıdan söz eden birileri varsa bilsinler ki Osman Kavala olayı bir hukuk cinayetidir. Ve Türkiye'de hukukun, yargının, adaletin yerini rehine uygulamasına bıraktığının tartışmasız ispat edilir diyor. zaten başka örnekleri de oldu. Yani burada şimdi e, sakat olan ya da anlayamadığımız şey şu. Şimdi bazı başka rehineleri anlıyorduk yani. Onları rehine alınca kimle pazarlık yapılacak? Çünkü tamam. bir muhatabın var, alıyorsun. İşte ne bileyim rahip ransom evet. gibi bir adam ve işte Amerika ile mesela ya ne alıyorsun rehine de peki onu kim e, ona arka çıkıp ...bir şekilde ne pazarlık yapacak da... ...sen de ondan bir şey kopartıp bırakacaksın... ...böyle bir şey yok ki. Acaba diyorum yani... ...birileri böyle bir şey attı ortaya... ...tepedekiler de buna inandı... ...ya işte Osman Kavala'yı alırsak... ...Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den... ...artık kimdense... ...ya Suudi Arabistan'dan... ...bir şey elde ederiz mi dedi. Şimdi olmayınca... hani Niye tutuyorlar onu da anlamıyorum. Çünkü Türkiye'de rezil olmuyorsun ki. Şimdi yarın sabah Osmanlı bıraksalar bir şey yokmuş diye. AKP yüzde binde bir oy kaybeder mi? Etmez. MHP de etmez. Yani böyle bir şey olmaz. Bırakabilirler aslında anladılarsa ne halt ettiklerini ama... Anlamıyorum yani bunu ben. Evet ben de yani anlamakta güçlük çekiyoruz epeydir. Bir sene oldu yani. Bildiğimiz zulüm şekillerine benzemiyor. Benzemiyor kategorilerine. Yani ayrıca Oya Baydar'ın demin sözünü ettiğim yazısında ilginç bir noktaya daha temas ediyor. Oya Baydar. Hep iddianamesinin çıkmadığına vurgu yapıyoruz da iddianame hazırlansaydı ne olacaktı diye sormuyoruz diyor. Bu da önemli tabii. <gülüyor> Hayır en mahkeme olacaktı ve evet. diyelim yani ikinci, üçüncü duruşmada belki bırakılması diye bir şey olacaktı. Yani evet. o açıdan önemli. Yoksa iddianame diye hazırlanacak şeyin nasıl bir paçavra olacağını hepimiz biliyoruz ama... ...bari hani bir bırakılma yolu açılır diye onu... Bu arada şöyle bir enteresan şey şimdi o yabayalarında bu ben ben kaşıkçı cinayeti olduğu zaman böyle ilk anda şey bağımsız Suudi yargısına güvenelim diye tweet atmıştım. <gülüyor> şimdi aklıma o geldi. Evet yani üstelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan şey dedi yani Sayın Erdoğan yani hukukun çiğnendiği bir durumdur dedi Suudi Arabistan durumu için. Dün ayrıntılı e, açıklamalar yaptı. Yani şimdi, bize bırakın biz yargılayalım dedi. Şöyle bir çok ilginç şey var. Kaşıkçı cinayetinden bu ana kadar Türkiye'nin resmi açıklamalarının tamamı olan biteninde çok büyük bir kısmı tam böyle bir şey gibi. Ee, ne denir? Hukuk, hukuk devleti evet, ve aynen, işte her öyle. türlü yasaya saygılı birimler falan gibi gidiyor. Ee, tabii evet. bir yandan da öyle gitmiyor ama neyse o konuya dalmayalım. Evet ama yani gerçekten şizofreni diyebilecek şizofrenik bir durum var. Yani Erdoğan'ın açıklamaları kışıkçı cinayetiyle ilgili yani aklı başında ve söylenmesi gereken şeyler. Çünkü bütün dünyanın da. Sessiz kaldı bir durumdu kaşif ama şimdi Osman Kavalayı onun yanına koyunca o insan yani ne diyeceğini şaşırıyor yani. Ya Osman çok özel bir özel bir insan hani konumuyla yaptıkları özel bir insan dünyada da böyle pek az benzeri olan tipte bir insan herkesin diyalog kurabileceği bir insan yani ne bileyim karşıtı olan sevmeyen Hı. hiç anlaşamayacak olan. Herkesin bir şekilde diyalog kurup hatta belki beraber bir şey yapabileceği bir, bir insan. Çünkü çok şeydir yani kafası açık. Ee, çok inatçıdır bu arada tabii. Yani bir, bir şeye ikna etmek çok zordur falan. Evet. Ama hep o çünkü böyle arar şeyini e, tatmin olacağı noktayı fikren söylüyorum. Dolayısıyla böyle yani herkesle bir nesnel e, şey hani handikapları yoktur yani. Bir evet, onun için bize çok lazım olan bir insan tipi yani bir yandan da. Yani bütün Türkiye dünyada yani. da şimdi özellikle bu popülist ve işte yarı faşist diyebileceğim hatta düpedüz faşist liderlerinde korkunç bir yükselişine tanık olduğumuz bir sırada süper, über zenginlerin kris acızın hizmetinde olan bir sürü lider şimdi bir de Bolsonaro, bolsonar Evet, o da yani, sıkı bir dizi, bela. Yani çok büyük problem olacak tabii. Ama bunların yükseldiği yerde gerçek olarak ses çıkarabilen ve insan haysiyetini ve bütün doğanın haysiyetini de koruyabilecek nitelikte çok da fazla sayıda insan yok. Yani o açıdan söylediğin çok önemli buluyorum. Yani Osman Kavala Türkiye'nin çıkarabildiği Ender siyaslardan biri, her bakımdan uluslararası özellikleriyle filan yani çok biz, benzersiz yani. Bizde mücadeleci insan yok değil, çok var yani. E, ama biz böyle genellikle hep, yani hiç başkasını dinlememeye kurulu bir kültürümüz var ya bizim. Kim hangi taraftan olursak olalım yani, e, yani başka fikre özellikle açık olup onunla e, meselesini halletmeye çalışan insan tipi bizde çok azdır. Genelde dinleme, dinlememek yoluyla <gülüyor> başka bir <fikri gülüyor> hallederiz ee, ben o açıdan o mesela Osman çok önemsine hep hep tartışırsın Osmanlı bir iş yaparken hep tartışmak zorunda kalırsın Çünkü bei yani, akıl fikir mantık böyle bir şey olan bir, bir adam yani evet, evet. Şimdi, yani ben çok çok üzülüyorum her sabah her sabah kalktığımda aklımda başka bir konu yok. Ee, güzel bir şey yediğimde aklıma başka bir şey gelmiyor. Sadece Osman da değil tabii. Birkaç, özellikle bir, çok, çok kişi haksız yere hapiste ama böyle tanıyınca bir münasebetin olunca falan ister istemez başka bir şey oluyor. Bir Osman bir de Ferhat. Ferhat Encü. Onun, hmm. Ben bu Roboski filmini yaparken onunla çok beraber zaman geçirdim. Hmm. Sonra da zaman zaman görüştüm. Yani böyle kardeşi bombayla parçalanmış bir insanın ve genç bir insanın ve işte bu şeyin Derin'in Dağ köyündeki bir insandan bahsediyoruz. Onun bu kadar bu kadar vakur, bu kadar aklı başında, bu kadar olgun, sakin falan eee oluşu beni mi? çok etkiledi. Evet. Çok sevdim. Çok temiz, çok çok düzgün ve çok lazım bir insan tipi o da. Ve hep şunu düşün düşünüyorum. Bir cumhuriyet ideali olarak da mesela Roboski köyünden meclise milletvekili gelen bir insan çok başka bir şey ifade edebilirdi Türkiye'de ve başka türlü sahip çıkılabilirdi aslında. Yani bir cumhuriyet ideali adam. Bir evet. yandan baksanız evet, evet. ya. daha köyündeki adam o şey milletvekili olarak meclise geliyor. E düzgün de biri diyorum yani. O bu da önemli bir, bir şey tabii ki. Şimdi adam onu da içeri attılar, bıraktılar. İşte bir iki gün sonra tekrar aldılar. İşte bir tapis cezası. ...adam orada yatıyor... ...böyle kalkıyorum... ...önce bu ikisi... ...sonra tabii başka birçok insan daha... ...dediğim gibi... Yani ...bir lokma güzel bir şey yerken hep aklımda onlar... ...benim gibi kim bilir kaç insan daha var ve... ...bu bir şeye yol açmıyor... ...biz fikrimizi değiştirmiyoruz... ...ya da ruhumuzu satmıyoruz... bir şey ...ama sadece yaşama sevincimiz gidiyor... ...memleket için bir şey yapma isteğimiz de gidiyor... Yani ben çok öne, kendimi ya da benim gibi böyle hisseden insanları çok önemsediğim için söylemiyorum bunları ama işte bir katkıdır bir şeydir ufacık bir taş koymadır yani bütün bunların önünü kesen bütün bunları kurutan bir zaman bunun zararı sadece bize olmayacak kuşaklar boyu acısını çekebileceğimiz bir olaydan bahsediyoruz demin söylediğin şeyi de çok önemsedim şimdi ben yani Ferhat Encü için söylenen şey Osman Kavala için de bambaşka bir açıdan söylenebilir. O da evet. bir cumhuriyet ideali evet. bir iş insanı. Evet ama evet kendi olsun, çıkarına değil. Işte kendi, memleketi, evet, evet. Kamu çıkarına ve yani çok az yerde görülebilen bir şey yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en parlak insani evet, e, yani memleketi faydetli, te, temsil edebilecek biri. Hani bırakın böyle bir muamele görmeyi. Hani ...temsil edebilecek biri yani. Evet işte zaten mesela... ...ilk tepkilerde... ...çok ilginç oldu... ...alternatif, alternatif sitenin... ...kurucusu mükemmel bir yazı yazdı... ...yani onu tanımaktan ne kadar... ...büyük bir... ...haz duyduğunu ve dünyayı dönüştürmekte... ...ne kadar önemli bir rol oynadığını... ...arkasından işte Yeşiller Partisi'nin... ...kurucularından Alman milletvekili de yani onu tanımak bambaşka bir şey getirdi hayatıma filan diyen insanlar var ve tanınmış uluslararası alanda bildiğimiz ettiğimiz pek çok yani kuruluşlardan da gelen şey ama bir de insani duygu olarak mesaj gönderen çok bizim de saygı duyduğumuz yani siyasi mücadelelerine filan ve gazetecilik çalışmalarına benim şahsen saygı gösterdiğim insanların da Feryat figan etmeleri ve Osman'ın çeşitli özelliklerini ön plana çıkaran, kimsenin de pek yani, yakın çevresinden olmayan kimsenin pek bilmediği şeyleri, erdemleri diyelim ortaya evet çıkanları Tanımak gerekiyor tabii. Evet. Şahsen onu da pek az insan konuşabilir bu konuda. Evet şey de çok tuhaftı. Mesela bir ara işte bu amcaoğlunun yani şanlı geçmiş de dediğimiz işte var ya şeyleri kurtarmak, hmm, kutsal evet. emanetleri <gülüyor> ya Kahan'da görüşme yapıyor Milliyet gazetesi ve bahsetmiyor Kahan'ın niye Kavala Han bile olduğunun Anladım, adını... ya, Milliyet gazetesi diye bir gazete mi var öyle bir şey yok ki artık yani gazete <gülüyor> yani çok insan tuhaf oluyor çünkü tanıdığımız simalarla konuşuluyor Vallahi Ve, ya. ben ya gazetecinin bile bakmıyor. diye de sormuyor röportajı yapan. Bir sorsa bir, problem olacak. E, belki de muhabir sormuştur belki evet, bilmiyoruz belki yani. Evet, ben inanmam. Evet Ali yani muhabire ben de şimdi şey yapmak istemem yani. Muhabir çabuk. kaldıysa tabii onu da bilmiyoruz yani. O. Yani evet yani böyle bir ne korkusudur bu? Bunu da anlamak mümkün Korku değil. Korku değil bu ya. Bu, bu açıkça saf tutma işi. Bizde insanlar şeyi biliyor. Yani, devlet bir işaret veriyor. Bunlarla görüşmeyeceksin. Hani bir şey anaba gibi işte o, o çocukta bir daha oynamayacaksın. Oynarsan söyle olur deniyor. Onlar da o çocukta bir daha oynamıyorlar. Böyle yani aslında. Evet. Evet benim bir de sormak istediğim soru var. Müsaade ederseniz. Yani çeşitli yerlerden çeşitli tepkiler geliyor ama benim en fazla dikkatimi çekenler mevcut konjektürü bir fırsata çevirme taraftarı olarak bunu kaleme alanlar. Branson olayını nasıl Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri normale çevirmek olarak görenler varsa Osman Kavala'nın durumunu da aynı şekilde Avrupa Birliği ile olan ilişkileri normale çevirmek üzerinden okumaya çalışanlar var. Bunun anlamı nedir? Yani bu şekilde bunu talep etmenin ee, önemi nedir ya da yolu nedir? Ne manaya geliyor? Vallahi ben bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Çok son derece <gülüyor> anlamsız buluyorum. Avrupa Birliği'nde Osmanlı, yani Avrupa Birliği'nin e, siyasi kademelerinde, temsili organlarında değilim. Elbette Osmanlı'yı tanıyan, eden, onun içeride olmasından çok üzülen, işte çıkması için elinden geleni yapabilecek insanlar vardır. Evet. Ama bunun dışında Avrupa Birliği ya da herhangi bir Avrupa ülkesi Vay efendim Osman'ın Kavala'yı da bırakın yoksa falan. Böyle bir şey yok ki zaten. Kim yapacak niye yapsın? Öyle bir ilişki yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olduğunu hatırlamaları lazım. Belki de bunu kaleme alanların aynı zamanda Osman Kavala'nın. Hayır şimdi kaleme alan derken kimleri kastediyorsun? Tam <gülüyor> bilmiyorum da ben. Hani iyi niyetle bunu yapan da var. Hani evet. Osman bırakılsın diye işte böyle bir Avrupa bağlantısı kurup. Yani iyi niyet safi yani bir şey yok olarak görüyorum kimisini. Eğer Osmanlı böyle bir çeşit zan altında bırakmak için yapılmıyorsa iyi niyet. Ama yani bundan bir şey olmaz. Tabii ki Avrupa'da kamuoyu baskısı diye bir şeyi ülkelerini yöneten insanlar bir miktar en azından görünür de dikkate alıyormuş gibi yapmak zorunda oldukları için bir takım Avrupalı siyasetçiler e ya Türkiye yetkililerle temaslarında ya Osman Kavala'yı da bıraksanız deyip bunun da haber olmasını isterler. Evet. Ama bu da orada kalır. Bir şey olmaz ki bundan yani. Günü kurtarmak gibi. Osman Kavala'yı bırakın yoksa tank satmayız falan diyecek kimse yok yani. <gülüyor> yani. Evet. Ayrıca ben şunu da söyleyeyim. Keşke olsa da Osman'da dışarı çıksa. Benim umurumda bile değil yani. Hı -hı. Ben, hani bazı şeylerde de biz insan hayatını içe sayıyoruz. Vay efendim siyasi bilmem ne sonuna Hı -hı. kadar direm Öyle de değil hayat işte. Yani tamam tabii direnilsin ne yapılacaksa yapılsın ama e, yani o şekilde de olmaz. Böyle diyeyim bırakayım. Yani. Evet, bu düşünce biçimi yani Can'ın biraz önce sözünü ettiği düşünce biçimi aslında bir çeşit böyle komplo teorilerine çok meraklı olan bazı ülkeler var. Birisi başta Amerika Birleşik Devletleri benim bildiğim. Hı. Ama Türkiye'de fena değildir yani. Hatırı sayılırdır. Her şeyin Türkiye, arkasında. Hele bu dönemde şu anda herhalde dünya birinciliğine oynuyordur. Komplo konusunda. Amerika ile yarışıyordur en, ya, en azından. Bizde klasik şey olmuştur işte. Osmanlı. Vallahi, birilerinin istediği gibi muhalif ve solcu görülmediği için birileri karalamak için bir şeyler uydurmuştur muhtemelen evet. gene. Evet. Evet. Evet. evet bu yani çok uh, sakat bir işte bir bildikleri bir bildikleri olmasa neden tutuklansın mesela filan gibi bir anlayış O da öteki. ...velhasıl böyle bir... ...tuhaf gayya kuyusunun içindeyiz yani. Peki yavaş yavaş... ...bu konuyu... Yani ...bitirmek de içimden gelmiyor... ...üzerinde konuşmak da içimden gelmiyor... ...çok acayip bir ruh ...içindeyim yani. Ee, Söylenebilecek bir tek şey var... Hani ...Allah'tan Osman çok sakin ve böyle... E, ...kolay infiale kapılmayan... Falan ...bir insan olduğu için... ...hani orada... ...işte oturuyor, okuyor... İşte bir şeyler not almaya çalışıyor İşte gelen gidenle Hani ilgilendiği konularda fikirlerini söylüyor iletiyor Ne bileyim işte biz mümkün olduğu kadar bir şeyler biz de söylemeye çalışıyoruz ona yani çıktığında böyle hani dağılmış çok kötü bir durumda bir insanla karşılaşmayacağız kendini Hani korumayı ve sürdürmeyi ...bilen bir insan öyle söyleyeyim. Evet muazzam sayıda da okuma yaptığını... Tabii, ...biliyoruz. Ok yani, <gülüyor> tahmin de edilebilirdi. zaten. devamlı okuyor yani. Evet, Ümit Kıvan, ...çok teşekkür ederiz. Osman'la ilgili... ...bir yıldır neredeyse... ...tamamen özgürlüğünden mahkum... ...mahrum ve iddianame bile yok... ...hakkında. Gözaltı süreciyle başlayan mahpusluk döneminin... ...birinci yılı doldurması... ...nedeniyle... İşte bizde biraz elimizden gelen dilimizin döndüğü budur. Bunları konuşmaktır yani. Valla bir an önce inşallah e, serbest kalır yani. Ne diyeyim? Diyemiyorum başka bir şey. Evet, um evet. Umudumuz tamamen bu yönde. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bu şekilde bitiriyoruz. Devamını getireceğiz konuşmanın.